E'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestaferu ve ne'udzu billahi min şururi enfisina ve mesyiat amalina. Men yehdihillahu fe la ve men yudlil fe Ve eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Emma ba'd Fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hidiye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesasatuha ve kullu muhtesasetin bid'a ve kulle bid'atin zalale ve kullu dalaletin fînâr. Ders dersimizde Meryem suresinin 65. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor: Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabbidir. Şu halde ona kulluk et. Ona kulluk etmek için sabret. Onun bir benzeri olduğunu biliyor musun? İbn-i Abbas radıyallahu Semiya" kavli hakkında, Rabbine benzer veya eş olan bir şeyi bilir misin demektir, demiştir. 66. İnsan der ki, Öldüğüm zaman sahi, diri olarak kabrimden çıkarılacak mıyım? 67. İnsan düşünmez mi ki, daha önce o hiçbir şey olmadığı halde biz kendisini yaratmışızdır. 68. 68. Öyleyse Rabbin an dosun ki muhakkak surette onları şeytanlarla birlikte haşredeceğiz. Sonra onları dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. İbn Abbas radialanma şöyle anlatmıştır. <gülüyor> ee, bu müslimin şartına göre bir isnatla geliyor bu rivayet. Ee, Merfu olarak da rivayet edilmiştir. Fakat mevkuf olarak rivayeti daha sahih. Kıyamet günü olunca yeryüzü deri parçası gibi açılır ve şu kadar daha genişletilir. Bütün yaratıklar, insanlar ve cinler tek bir yerde toplanırlar. Bu haldeyken dünya semağı kendi halkına dar gelir ve yeryüzüne serpiştirilirler. Yalnız gökyüzündekiler cinleri ve insanlarıyla birlikte bütün yeryüzündekilerin kat kat onlardan daha çoktur. Onlar yeryüzüne gelince yeryüzündekiler onlardan korkarlar ve şöyle derler. Rabbimiz aranızda mı? Gökten gelenler yeryüzündekilerin bu sözlerinden korkarlar ve Rabbimizi noksan sıfatlardan tenzih ederiz. O aramızda değildir, o gelecektir derler. Sonra ikinci göğün halkı yeryüzüne inerler. İkinci göğün halkı yalnız başlarına dünya semağının halkından ve bütün yeryüzündekilerden kat kat daha fazladırlar. Onlar da yeryüzüne dağılırlar. Yeryüzündekilerden korkarlar ve Rabbimiz aranızda mı derler. Onlar yeryüzündekilerin bu sözlerinden korkarlar ve Rabbimizi ''Tenzih ederiz. O aramızda değildir. Fakat gelecektir.'' derler. Sonra aynı durum 7 gök halkının başına gelir. Her bir gök kendisinin altındaki gök halkından ve diğerlerinden kat kat daha fazladır. Hepsi de yeryüzüne dağılırlar. Yeryüzündekiler gökten gelenlerden korktuklarından aynı sözleri onlara söylerler. Ancak gökten gelenler onlara aynı cevap verirler. En son 7. göktekiler gelir. Onlar da yeryüzüne inen 6 gök halkından ve yeryüzündekilerden kat kat daha fazladırlar.'' İşte Allah onlarla birlikte gelir. O zaman bütün ümmetler dizleri üzerine çöküp saf oluşturmuşlardır. Bir münadi, işte bugün kimlerin değerli olduğunu herkes bilecektir. Her hal üzere Allah'a ham dedenler ayağa kalksınlar denilir ve her hal kârda Rablerine hamd ayağa kalkıp cennete giderler. Sonra ikinci defa münadi seslenir. Bugün herkes kimin değerli olduğunu bilecektir. Yanlarını yataklarından uzaklaştıranlar kalksınlar. Onlar da kalkarlar ve cennete giderler. Sonra münadi üçüncü kez seslenir. Alışveriş ve ticaretin kendilerini Allah'ın zikrinden, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadık kimseler kalksınlar. Onlar da kalkarlar ve cennete giderler. Bu üç gruptan sonra ateşten bazı boynlar çıkar ve mahlukata bakarlar. Onların iki gözü ve güzel konuşan bir lisanları vardır. Şöyle derler. Ben üç kişiye vekil kılındım. İnatçı her zorbaya vekil kılındım. Kuşların susam tanelerini aldıkları gibi onlar da safların arasından inatçı zorbaları çekip alırlar ve onları cehenneme hapsederler. Sonra ikinci defa çıkar ve ben Allah ve Rasulüne eziyet edenlere vekil kılındım der. Onlar da aynı şekilde kuşun susam tanesini alıp götürdüğü gibi Allah ve Rasulüne eziyet eden kimseleri safların arasından alıp götürürler ve cehenneme hapsederler. Sonra üçüncü defa çıkar ve ben heykel ve suret yapanlara vekil kılındım der. Aynı şekilde bu işle meşgul olanları safların arasından alıp götürür ve cehenneme hapseder. İşte bu üç grupta cehenneme hapsedildikten sonra mahlukatın amel defteri kendilerine dağıtılır ve mizanlar kurulur. İşte o zaman bütün yaratıklar hesaba çağrılır. Bunu Haris bin Ebi Usame Müslendin'de taberi tefsirinde rivayet etmiştir. Şu son kısım Ebu Hureyre ve i̇bn Mesud radiyallahu anh muhtasar olarak. Ee, sayı isnatlarla ayrıca gelmiştir. Yani cehennemden bir boyun çıkar ve ben üç kişiye e, vazifeyle kılındım. İşte her zorba cebbar, var. ve Resulü eziyet edenler ve suret yapanlar diye bu lafızla e, muhtasar olarak Ebu Hureyre ve İbni Mesud gelmiştir. İsyankarların ayrılması 69. ayet. Sonra her ümmetten rahmana en çok isyankar olanlar hangileri ise çekip ayıracağız. Mücaddı Ramallah dedi ki, Şi'at'in kelimesi ümmet demektir. İtiya kelimesi ise küfür demektir. İbn Abbas radialanma itiya kelimesi isyankar demektir demiştir. Ebu Lahfaz Ahb bin Malik el Cüshemi Ramallah dedi ki, suçları en büyükten başlamak üzere sırayla Suçları en küçüğe doğru isyankar olanlar çekilip çıkarırlar. Yani bu az önce aktardığımız uzun hadisle örtüşüyor bu. İlk önce işte bu zorbaların Allah ve Resulü'nü eziyet edenlerin sonra suret yapanlar. Bunlar en büyük suçlular. Onlar çekildik ilk çekilenler onlar. Sonra amel defterleri dağıtılıyor o rivayette bildirildiğine göre. 70. ayet. Sonra orayı boylamaya daha çok müstahak olanları elbette biz daha iyi biliriz. 71. içinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Abdullah bin Mesud ve İbn, İbn Abbas radıyallahu anh'a variduha kelimesi oraya girer demektir. Yani içinizden cehenneme girmeyecek kimse yoktur manasındadır ayet. İbn Mesud radıyallahu anh'den rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet hakkında şöyle demiştir. Bütün insanlar cehenneme girer. Ancak daha sonra amellerine göre oradan çıkarılacaklardır. Oradan ilk çıkanlar şimşek hızında çıkarlar. Sonrakiler rüzgar, sonrakiler atın koşması, sonrakiler bineye binmiş kişi, sonrakiler koşan kimse gibi, sonrakiler de yürüyen kimse hızında çıkarlar. Bunu Tirmize, Ahmet, Hakim, Elbaz ve Nuşur'da Beyhaki sayısnatlar rivayet etmişlerdir. Ebu Said el-Hudri Radyaland'dan gelen e, uzunca bir rivayette, şefaatinde anlatıldığı uzunca bir rivayette e, anlaşıldığına göre burada cehenneme girmekle kast edilen, cenn üzerine kurulan o Sırat Köprüsü'nden geçmektir. Orada şöyle deniliyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, sonra da Sırat Köprüsü getirilip cehennemin üzerine konacak. Biz de Eyalan Resulü köprü nedir diye sorduk, şöyle buyurdu, kaygan, sallantılı, mekan, sallantılı mekan, Üzerinde kancalar, kerpetenler, deve dikenleri gibi dikenli olan ağaçlar bulunmaktadır. Müminler köprüyü derecelerine göre, kimisi gözün bakışı gibi, yani göz açıp yumma mesabesini hızlıca, kimisi yıldırım gibi, kimisi gözün bakışı gibi, kimisi şimşek gibi, kimisi rüzgar gibi, kimisi hızlı koşan atlar gibi geçerler, kimisi bunlar gibi selametli bir şekilde geçerler, kimisi ufak tefek yaralar alarak geçerler, kimisi de cehenneme yuvarlanır.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 Bu hadis aynı zamanda imanın artma ve eksilme gösterdiğinin açık delillerindendir. Allah Azze ve Celle bu müminlerin vücutlarını cehenneme haram kılar. Müminler cehennemde yanan kardeşlerinin yanlarına gelirler. Bakarlar ki, yani bu onlara bakmaya gidenlere cehennemi haram kılar. Yani onlar ateşin içerisine selametli bir şekilde girerler ve o cehennemde yanan kardeşlerine bakarlar. Kimisinin topuklarına kadar, kimisinin bacaklarına kadar ateşe dalmış vaziyettedirler. Onları tandıklarını, onlardan tandıklarını tutup çıkarırlar sonra da dönüp giderler. Sonra Allah Teala haydi gidin. Kalbinde yarım dinar kadar iman bulunanı cennetten çıkarın diye buyurur. Cennette bulunan müminler gelip tandıklarını çıkarırlar sonra da geri dönerler. Allah Teala haydi gidin. Kalbinde zerre kadar imanı bulunanı cennetten çıkarın diye buyuracak. Onlar da gelip tandıklarını yine çıkaracaklardır. Ravi Ebu Said el-Hudir Radyalan dedi ki, Eğer bana inanmıyorsanız şu ayeti okuyun. Allah zerre kadar haksızlık etmez, zerre kadar bir iyilik olsa onu kat kat yapar ve kendi indiğinde büyük mükafat verir. Nisa suresi 40. ayet. Hadis şöyle devam ediyor. Peygamberler, melekler, müminler şefaat ederler. Sonra da yüce ve cebbar olan Allah, şimdi de sıra benim şefaatimde diye buyurur ve cehennemden bir avuç, bir kabza alır.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 tarafından rivayet edilmiştir. Bazı kimseler bu hadisteki e, bunlar Allah Teala'nın işte Rahman azatlıları diye geçiyor. İşlemiş oldukları bir amel olmadan yani la ilahe illallah sözü dışında, tevhid söz dışında işlemiş oldukları bir amel olmadan e, Allah Azze ve Celle cennetine sokmuştur. ibaresinden e, bazıları işte namazın terki küfür değildir şeklinde bu hadisi delil getiriyorlar. Yani kişi namaz kılmasa da e, cennete gidebilir diye. E, burada onlara bir delil söz konusu değil. Şöyle ki, mesela bazı kimseler vardır ki, e, Huzeyfe radialan hadisinde geçtiği gibi, e, yani kişinin mesuliyeti ancak ilim mertebesindedir. Yani ilim kendisine nasıl ulaşmışsa öyle mesul olur, ulaşmayan ilimde mesul olmaz. Mesela Uzeyfe radıyallahu anh hadisinde işte Kur'an bir gecede kaldırılacak satırlardan ve sadırlardan buyuruluyor. Sonra insanlar hac, namaz, zekat nedir, nüsükler yani hac nüsükleri, hac ibadetleri nedir bilmez hale gelecekler. Sadece e, yaşlı bir kadınla erkek aralarında işte birisi la ilahe illallah der öbürü de sen ne diyorsun böyle der. İşte bizden öncekilerden sadece bu bize kaldı o yüzden ben bunu söylüyorum der. Bunu söylediği sırada Ravi Sıla bin zufer Hüzeyfe radıyallahu anh'a der ki e, yani namaz yok, oruç yok, hiçbir şey yok. Yani bu sözün onlara ne faydası olacak? Diyor Hüzeyfe radıyallahu kafasını çeviriyor. Sonra dönüp diyor ki vallahi bu onlara yetecektir. Yani çünkü onlara bu konuda ilim ulaşmamıştır, hüccet ulaşmamıştır. Onlara sadece la ilahe illallah sözü ulaşmış ve bunu söylemişler. Yani e, Yine fetret döneminde olan bazı kimseler vardır ki bunlar arasında mesela Zeyd bin Avru bin Nüfeyl gibi kimseler e, örnek verebiliriz. Bunlar şirkten uzak duran kimseler. E, bazı kimseler yani fetret dönemi olduğu da ihtilaflama. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği toplumun fetret dönemi olup olmadığı ihtilaflı bir mesele. E, fetret dönemi olarak kabul edilirse şayet Bunların mesela annesinin, babasının cehennemlik olduğunu bildiriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar fetret döneminde o zaman nasıl cehennemlik oluyor diye bir şüphe atmışlardır. Fetret döneminde olan kimse peygamberin davetine ulaşmadığı için, yani peygamberden bir bilgi kendisine ulaşmadığı için, peygamberle mesul olunan şeylerden, yani vahkin kendisine ulaşmasıyla mesul olunan şeylerden mesul olmaz. Fakat fıtratıyla mesul olur. Yani fıtratıyla mesela Allah'ın rububiyetini bilmek zorundadır. Her insanın fıtratında vardır bu. Ee, onun dışında fıtri bir takım suçlar vardır. Mesela bazı e, günahlar diyelim, bazı suçlar vahiy gerektirmez onu anlamak için. Yani vahyin dışında kişinin aklıyla bilebileceği şeyler vardır. İşte fıtrat dediğimiz, vicdan dediğimiz şey. Ee, Peygamber davetine ulaşmasa dahi bu fıtri sorumlulukla herkes mesuldür. Yani ondan herkes mesuldür. Bu bakımdan e, bunlarınki artık fıtri boyutta da kendilerine ulaşan fıtri hüccetler bakımından da şirke düştüklerini gösteriyor ki e, Mekkeli müşrikler böyle bir şirkteydiler. Yani hem rububiyet noktasında hem e, uluhiyetle ilgili e, müşkülatları vardı. Ve ahiret gününe imanla ilgili problemleri vardı. Bu yüzden e, Ayşe radıyallahu anh Nebi aleyhisselatü vesselam'a sorduğu zaman işte İbn-i Cedan e, şöyle şöyle hayırlar işleyen birisiydi. Hayırsever bir kimseydi. Şu şu iyilikleri vardı. Ama sana yetişmedi. Belki sana yetişse iman da ederdi gibisinden. Bir şeyler söylüyorlar. Aynısı Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan da farklı bir kimse hakkında soruluyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hayır diyor o cennete giremez. Çünkü o bir gün olsun e, Ya Rabbi beni ahiret günde, kıyamet günde bağışla demedi diyor. Yani onların ahirete yani Mekke toplumunun umumen ahirete iman etmiyor olmalar sebebiyle küfür dolduklarını bildiriyor. Bununla beraber Varaka bin Neffel Hatice radiyallahu anh'ın amcası dayısı mı? Amcası mı? Amcaoğlu mu? Akrabası yani. Bu mesela tevhid üzereydi. O dönemde Selman radıyallahu tevhid üzereydi. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselamla tanışmadan önce. Ebu Zer radıyallahu tevhid üzereydi. Ben Peygamber aleyhisselatü vesselamla e, iman etmeden, ona buluşmadan önce, beş sene önce, beş seneden beri ben namaz kılıyordum diyor. Yani bir şeyler var. Yani tam anlamıyla bir fetret dönem değil, bir şeyler var ama karışmış, bozulmuş. İbrahim aleyhisselamın daveti bozulmuş. Mekke toplumundan bir müddet önce, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesinden bir müddet önce, o Amr bin Luhay el-Huzayi'den itibaren Mekke toplumunda İbrahim Aleyhisselam'ın öğrettiği tevhid dini değiştirilmiş, şirk karışmış, bidatlerle başlayan bir şirk karışmış. İşte hacda ilk önce başlamış bu iş. Telbiyede İbn Asakir'in rivayetine göre İblis bir insan suretinde gelerek, e, telbiyede e, leppek Allahum leppek leppek illa şerikelek diye insanlar böyle telbiye getirirken iblis oradan illa şerikelek diyor ancak bir ortam vardır diyor ve Amr bin Luhayel Huzay dönüp buna diyor ki sen diyor ne diyorsun böyle yani telbiyede böyle bir söz yok yani nasıl Allah'ın orta olur diye itiraz ediyor İblis hemen akabinde diyor ki illa şerikelek yemli kuhu ve mamelek İlla şerikelek yani ancak bir ortam vardır ama onun ve onun sahip olduğu her şeyin sahibi yine Allah'tır diyor. O da onun sahip oldukları da Allah'a aittir. Diyor. O zaman mantıklı geliyor ve telbiyeye bu sözü ilave ediyor. İnsanların hoşuna gitmeye başlıyor ve hacılar artık telbiyeyi yaparken bu şirk üzere bunu yapmaya başlıyorlar. Müslim bunu şöyle naklediyor. Allah Resulü Vesselam onların telbiyede işte tevhid sözünü söylemelerinden sonra illa şerikelik e, demelerinden önce keşke şurada sussalar dediğini naklediyor Müslüm sayhinde. Sonra işte illa kendi emniku ve mamelek diyerek e, şirklerini ifade ediyorlar. İşte o hacı yaparken, tavaf yaparken Ah Mesihye denilen bir özel bir kumaşla e, tavaf yapmaları, başka bir kumaş kabul etmemeleri. E, yani bu kumaştan olan bir kimse bu kıyafetle gece gündüz istediği zaman tavaf yapabiliyordu. Ama bu kumaştan yoksa bir kişinin alacak da imkanı yoksa onlar gece vakti çıplak olarak tavaf ediyorlardı. <gülüyor> Ve bunun da e, zeminli iblis işte günah işlediğimiz elbiselerle biz Allah'ın beytini mi tavaf edeceğiz diyerek bu yaptıkları çirkinliği böyle güzel göstermişti. Bunlar hep Amr bin Luhay el-Huzay döneminde olan şeyler. Bahira, Sa'ibe gibi e, bidat olan adakları da Yine Amr bin Luhay çıkarmıştır. Sahi buharide Said bin Müseyye bin Ebu Ureyri, anh, rivayetinde işte ilk sahibe yapan, ilk bahira adayan Amr bin Luhay'dır diye bildiriyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani bazı develeri işte lata Uza'ya veya putlarına, tagiyelerine adak olarak adarlar. Bazılarını işte faydalanmayı, ondan e, sütünden üstüne binerek herhangi bir şekilde faydalanmayı kendilerine haram kılarlardı. E, bu şekilde Allah'ın helal kıldığı bazı şeyleri haram kılıyorlar, bazı Allah'ın haram kıldığı şeyleri kendilerine helal sayıyorlar. Yani dinde bir takım tahrifat yapmışlardı. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın sahih dini bozulmuştu. Böyle bir dönemde Zeyd bin Amru bin Nufeyl, Tevhidi muhafaza eden nadir insanlardandı ve o toplumdan uzaklaşmıştı. Bir daha başında yaşıyordu. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselamla hatta bir e, yolculuk esnasında bir daha başında karşılaşıyorlar Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam et çıkarıyor yemek olarak ve amr şey diyor ki Zeyd bin Anbür Nufel ben diyor işte putlara kesilmiş bu şeylerden yemem. Yani böyle tevhidi öyle muhafaza ediyordu. Yani o müşrik toplumdan uzaklaşarak. E, muhafaza ediyordu. Fakat e, şirket alanlar, yani neden Allah Resulü'nün babası o zaman müşrik oldu, annesi neden müşrik oldu? İşte bunun gerekçesi bu. Onlar demek ki fıtraten veya bilinen sebeplerden ötürü kendilerine hucca tulaşmış ve bu hücceti terk ederek şirk üzere yaşamayı tercih etmiş kimselerdi ve bu sebeple helak oldular. Tevhidi koruyan ise Zeyd bin Ağrı bin Nufayl gibi o toplumdan uzaklaşarak, onların yaptıklarından uzaklaşarak böyle kendisini korumuştu. Burada işte e, sözün özü, kişi kendisine ulaşan bilgiden mesuldür. Daha önceki ümmetlerde bu olabileceği gibi, mesela kendisini e, yakmalarına, çocuklarına vasiyet eden adam, işte kabir soyguncusu olup da yaptığı hiçbir iyiliği olmayan bir adam, Kabir soygunculuğu işte günahını da biliyor. Ee, yani belli ki buna peygamber daveti net bir şekilde ulaşmamış. Eksik bilgileri var. Fakat o yaptığı şeyin günah olduğunu biliyor. Fakat Allah'ın sıfatları konusunda eksik bir bilgiye sahip. Beni diyor aman yakın de denize savurun. Şayet Allah beni ele geçirirse alemde kimseye yapmadığı azabı bana yapar diyerek e, böyle vasiyet ediyorlar. Ve Allah azze ve celle bunun parçalarını toplayıp dirilttiği zaman diyor ki buna işte seni böyle yapmaya iten şey nedir? Senden korkum ya Rabbi, diyor. Yani Allah'tan korkusu var. Gönürde hayırlı bir ameli yok. Bilakis günah olan, isyan olan amelleri var. Allah'tan korkusu var ve Allah ve sıfatları hakkında eksik, yanlış bilgisi var. Yani küfür diyebileceğimiz bilgisi var. Allah Azze ve Celle bu korkusu sebebiyle onu bağışladı diyor. Bu hadis e, Bukharde, Müslim'de, e, Ebu Said el-Hudri'den, Huzeyfe radiyalanından, Ebu Ureyr radiyalanından, Muaviye bin Hayde radiyalanından çeşitli yollarla rivayet edilmiş, mütevatir bir hadis. E, bunun gibi kişi işte bildiği şeylerden mesuldür. Geçmiş ümmetlerde amellerle ilgili bir... E, Bilgisizlik, eksik bilgi olabilir. Mesela bizim dinimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği şeriatta namazın terki küfürdür. Bu ilim ulaşmış bir kimse, yani namazın terkinin küfür olduğu Allah'tan, Resulünden kendisine ulaşmış bir kimse bu namazı terk ederse böyle kurtulamaz. Çünkü Allah küfrü bağışlamayacağını, şirki bağışlamayacağını ancak bunun altındakileri bağışlayabileceğini diledi kimseye bildirmiş e, fakat şirki küfrü asla, küfrülü zevri öleni asla bağışlamayacağını bildirmiş. Dolayısıyla bu bilginin ulaştığı bir kimse asla bağışlanmaz. Ama böyle bir bilgi ulaşmamış. Yani namazın terkinin küfür olduğu değil. Mesela bizim toplumumuzda, bizim zamanımızda umumiyetle namazın terki günah olarak biliniyor. Yani büyük bir günah olarak biliniyor. Fakat terkinin küfür olduğu bilinmiyor. İnsanlar böyle bilmiyor. Dolayısıyla namazı böyle bilerek terk eden bir insan kafir olmaz neden? Çünkü ona ilim ulaşmamış. Onun kafir olabilmesi için ilmin ulaşması gerekiyordu. Böyle bir sahip bilgi ulaşmamış. Fakat işte büyük günah diyor. Kendi itikadına göre o büyük bir günahkar oluyor. Böyle bir kimse işte cehennemde yandıktan sonra e, çıkabilir. İlim ulaşmadığı için. Burada söz konusu olan kimseler ancak böyle kimselerdir. Bu namazın terkinin küfür olmadığını icap ettirmez yani bu hadis. Bu e, hadis. Kişilere göre değişen, zamanlara göre, e, zeminlere göre, belli bölgelere göre değişen durumlar olabilir. Mesela bir Suud gibi bir ortamda namazın terki küfür olarak yaygındır. Burada bunu bilmemek mazeret değil. Bizim ülkemizde bu yaygın değil. Bunu ancak tevhid elinden çok küçük bir azınlık söylüyor. Yani insanlara tebliğ ediyor. Bunun gibi... E, sebepler olabilir. Dolayısıyla bir kimse namaz kılmadığı halde işte cehennemde yandıktan sonra Allah onu cehennemden çıkarabilir bu ümmetten bazılarını. İlim ulaşmamışsa. Bu yani fiille failin hükmünü de ayırt etmeyi gerektiriyor haliyle. İbn Abbas radıyallahudan Ömer radıyallahun hutbesinde dedi ki: "Şüphesiz bu ümmetten bir topluluk gelecek. Uzunca bir hutbenin e, bir kısmı bu şefaat yalanlayacaklar." Ve bir topluluğun cenneme girmelerinden sonra çıkacaklarını yalanlayacaklar. Bunu Sayısnat'la Ahmet, Abdurrazak El-Müntekad Ebn-i Carut, Sunel-i Kübrada, Nesai, Ebu Yala, Tayalis İbn-i ve başkaları rivayet etmişlerdir. Ee, daha başka şeyler de sayılıyor hadisin aslında. Yani Deccal'i inkar etmeleri, Güneş'in battan doğacağını inkar etmeleri. Yani Kur'an'da geçmeni her şeyi inkar etmelerinden bahsediyor Ömer Radyoğan. Ve dediği gibi olmuştur. Bugün hadis inkarları mesela cennete giren bir daha oradan çıkamaz diyorlar. Yani Kur'an'da böyle bir şey yok. Ama bütün mütevatir hadislerde şefaat hadisi başta olmak üzere cennete giren bir toplumun çıkacağı net bir şekilde bildiriliyor. Mütevatirdir bu. Yani Kur'an ayetleri nasıl mütevatirse o şekilde mütevatir bir bilgidir. Bu hadislerde bunlardan sadece birkaçı. Ayet aslında onları yalanlıyor. Ayet, yani hadisleri kabul etmiyorlar ya, ayete bakalım, içinizden oraya uğramayacak, oraya girmeyecek yoktur diyor Cenneme. Bunlar diyorlar ki, Cenneme giren bir daha çıkamaz, orası evdiyet yurdudur diyorlar. İşte ayet. Ayet diyor ki, oraya hepiniz gireceksiniz, herkes girecek. Hani çıkış yoktu? Çıkış 72. ayette zikrediliyor. Sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız diye. Yani cennete girmeyecek kimse yok. Ama bu ayetleri bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor. İşte bu girişte kim ne kadar kalacak. Ama herkes girecek. Onların yani öne sürdükleri önerme bir kere temelinden yıkılıyor. Onlar diyorlar ki cennete giren bir daha çıkamaz. Bu ayet onları yalanıyor. Yani e, hadisleri inkar etmeleri boşa. Bunlar ayeti de, e, ayete de muhalif düşmüş oluyorlar. Diğer taraftan işin e, mantık boyutu var. Mesela cehennem kimler için? Onlara göre kâfirler için. Büyük günah işleyenler, zulmedenler ne olacak? Yani kâfir olmayan ama zulmeden Dünyada da bu zulümlerinin karşını görmemiş kimseler ne olacak? Yani bu hadisin inkarcilerine bunu sorarız. Bunların cezası ne olacak? İşte zina etmiş, birinin ırzına tecavüz etmiş, birine dil uzatmış, birinin namusunu lekelemiş, birinin parasını aşırmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Ama Allah'ı inkar etmemiş, Peygamber'ini inkar etmemiş, gününü inkar etmemiş. İman esaslarında e, mukalefet etmemiş. Kafir olmamış yani bu adam. Günahkar. Günahkarın durumu nedir deriz. Sünnetin kârcıları günahkarlar nereye koyuyorlar? Ya harcılar gibi günah işleyen kafirdir deyip o boyuta koyacaklar. Kafir ile fası eşit sayacaklar. Böylelikle diğer bir takım ayetlere muhalif düşecekler. Ki Allah Azze ve Celle az önce bahsettiğim İsa Suresi 48 ve 116. ayetinde Allah şirke bağışlamaz ama onun altındaki günahları dediği kimse için bağışlar diyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin bağışlayacağı ve bağışlamayacağı suçlar var. Bu ayrımada muhalif düşmüş oluyorlar. Yani hadis inkarcıları her halkarda, her noktada, hadisleri inkar ettikleri her noktada mutlaka Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine de ters düşmektedirler. Yezid el-Fakir şöyle anlatıyor. Cabir-i bin Abdillah dedik ki, Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasabı, siz bazı toplulukların cehennemden çıkacağını iddia ediyorsunuz. Allah Azze ve Celle ise cehennemden çıkmak isterler ama oradan çıkıcı değillerdir buyuruyor. Maide, 37. ayetini. Yani o dönemde de hariciler böyle delil getiriyorlardı. Cehenneme giren bir daha çıkmaz diye. Cabir Radyoland dedi ki, muhakkak sizler özel olanı genel kabul ediyorsunuz. Ayetin öncesini okuyun. Bu ayet ancak kafirler hakkındadır. Evet, bunu <gülüyor> <gülüyor> Müslim <gülüyor> Esbehani El-Hucce'de, Vahidi Tefsir'inde, el Harisi i Musned-u Ebi Hanife'de sayısınatlar rivayet etmişlerdir i̇bn Ömer radıyallahu anh, haber verdiği gibi haciler, kafirler hakkındaki ayetleri müminler hakkında yorumlayarak e, hata ederler diyordu. Bukhara'nın rivayet ettiği mefhuf rivayette. Bu da o özelliklerinden bir tanesi. Yani kafirler hakkındaki bu ayeti, yani cennemden çıkmak isterler ama oradan çıkamazlar, o kafirler hakkındadır. Bu yüzden devamını okuyun ayetini diyor Cebir radıyallahu anh. Fakat harciler burada, işte bu kafir olsun, e, Müslüman olsun fark etmez, cehenneme giren çıkamaz diyerek böyle harciler getirmişler. Talg bin Habib'den gelen rivayette şöyle diyor, Ben herkesten fazla şefaat yalanlayanlardan birisiydim. Cabir bin Abdullah radiyallahu ile karşılaştığımda, Allah'ın cehennem ahalisini ebedi olarak orada e, bırakacağını zikretti ayetlerden bildiklerimin tümünü ona okudum. Bunun üzerine o, ey Talg,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 Bunu Bukhariya'da bir Beyhaki, Şuab-ı Liman'da, Hasen-i rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten, Kıyamet gününde insanlar toplandığı zaman bir münadi şöyle seslenir. Herkes ibadet etmekte oldukları şeye katılsın, onun peşinden gitsin. Bunun üzerine kalkarlar, bazısı taşa, bazı ata, bazı ağaca gider. Geride Allah'a kulluk edenler kalır. Allah onlara gelir, onu gördükleri zaman kalkarlar ve onları sırata götürür. Orada takılanlar olur. İşte o zaman şefaat için izin verilir. İnsanlar gelirler ve nebiler Allah'ım selamet ver, selamet ver derler. Bunu taberi sayısınatla mevkuf olarak rivayet etmiştir. Merfi olarak da Allah Resulü'nden Bukharda ve Müslim'de sabit bu husus. Ebu Riyer radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hastalanıp ateş çıkmış bir kimseyi ziyarete gittik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah Teala şöyle buyurdu. Yani kutsi hadis. Bu ateş benim ateşimdir. Cennet ateşinden nasibi olsun diye onu mümin kuluma musallat ederim. Bunu Taberi tefsirinde sayısına talih etmiş, Elbani sayıha da taric etmiştir. Mücahit Rahimullah da hatmen kelimesi hakkında kava, hüküm demektir. Diyor. Yani ayetin sonunda geçen bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Yani hatmen mahdiyya. İşte bu hadiste onu açıklıyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin yemini var ki herkes o ateşten nasibini alacak. İşte bu kutsi hadiste mümin bir kul hastalanıp ateşlendiğinde cehennemden ateş nasibi o olsun diye dünyadayken böyle çeker. Yani dünyada müminler ateşlenir, hastalanır. Bu cehennemde yanmasınlar diye. Dünyada bu nasiplerini dünyada almış olurlar. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir adama e, işte baş ağrısı, hastalık gibi bir şeyler sorunca önünde hiç böyle şeyler görmedim deyince cehennemlik bir adam görmek isteyen buna baksın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu sebepten söylüyor. Yani çünkü dünyada e, Müslümanların, iman edenlerin çeşitli afetlere uğramaları, başına gelen her şey hatta ayağına batan diken dahi işlediği bir takım suçlara e, kefarettir. Kefaret kılınır. Burada bu kefaret meselesiyle ilgili olarak daha başka bir konuya daha e, bir şeyler açıklık getirmek lazım. Şimdi e, zayıf iki tane tariki, üç tane tariki var. Birisi Mürsel ikisi zayıf tariki. Cabir bin Abdillah ve Enes bin Malik Radyalan'ta. Enes Radyalan'ta gelen rivatte diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cennet ehlinin çoğu bül olan kimselerdir. Cabir bin Abdillah radiyallahu gelen rivayette ise cennete girdim ve çoğunun bül olduğunu gördüm diyor. Bül kelimesi ebleh kelimesinin çoğulu. Ebleh yani bizim ahmak dediğimiz, saf dediğimiz. Yani insanlar katında işte saf olarak bilinen. Aslında göğüslerinde selamet bulunan, kimseye haset etmeyen, kimseye kin gütmeyen olaylara böyle e, olumlu bakan, kötü tarafından bakmayan, İnsanlar hakkında kötü düşünmeyen, art niyetsiz yani böyle insanlar. Bu insanlar da çok azdır. İmanla birlikte bu olunca, şimdi iki tane dedik zayıf tariki var. Yani iki sahabeden zayıf, bir de mürsel tariki var. Bu iki sahabeden de farklı tarikleri var. Belki Hasen derecesine çıkabilir detaylı bakmadım. Çok eski bir şey bu. Hatırımda zayıf olarak kalmış. Evet. Şimdi insanların mesela dünyada bazen hatta sahabe arasında geçen olaylardan kendilerine pay çıkardıklarını görürüz. Özellikle kadınlardan. Mesela diyor ki işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımlar da Allah Resulüne karşı bak nasıl davranmışlar. Bu erkekler bize niye katlanmıyorlar? Ayşe Radiyallahu yaptıkları şeyler var mesela. Şimdi e, bu çok cahilce bir delil getirme yani ne söylediklerini bilmiyor kadınlar şimdi evet Ayşe bir takım şeyler yapmış yani ondan nakledilen şeyler yenilir yutulur cinsten yani kolay kaldırılır şeyler değil ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayşe Radiyalan'a'ya ayrı bir sevgisi var ee, ve Ayşe ha bu yaptıklarına karşı dünyada neler çekmiş burasını hiç düşünmüyorlar yani İfk gibi bir hadiseye uğramıştır İfk kolay bir hadise değil yani hiçbir alakan olmadığı halde çok ciddi bir suçla suçlanıyoruz. Günlerce. Buna maruz kalmış. İşte Cemel Harbi'nde bir kaflete düşerek ordunun başında çıkmış. Sonra Havet'in köpekleri hadisini hatırlayınca orada bir köpek olmaması için de burası neresi diyor. Havet diyorlar. Ben bırakın beni geri dönüyorum diyor. Fakat çıkmış bulunuyor. Zorla götürülüyor. Olaylara bulaşmak zorunda kalıyor. Ve ömrü boyunca bunun için ağlıyor Ayşe Radya'nın ha. Yani dünyada uğratıldığı bazı şeyler, Allah Resulü da evet Allah Resulü belki affetti, bazı sözler var, bazı davranışlar var, diğer hanımlarına karşı kıskançlığı var. Bu kıskançlık örnek alınacak bir kıskançlık değil. Yani erkekler için de, kadınlar için de. Oradan hareketle bugün, işte bu kıskançlığı ön plana koyarak kadınlar, mesela tek eşliliği, yani üstümüze başkası evlenmesin gibi değişik isteklerde bulunuyorlar. Bu iyi bir şey değil. Yani bunda ısrar ederlerse dünyada eğer iman etmişlerse dünyada bunun sıkıntısını çekerler. Bundan vazgeçsinler. Yok iman etmemişlerse dünyada sıkıntını gö görmezlerse öbür tarafta görürler ki bu daha kötü bir şey. Yani bunu nifaklarından küfürlerinden yapıyorlarsa eğer öbür taraftaki azabı daha büyüktür. Her halükarda tevbe edilmesi gereken bir davranıştır. Kıskançlık, haset. Bu bir hasettir. Hem de Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine karşı. Yani benim üstüme birisini alırsa onu benden daha çok sever. Bana daha çok, ona daha çok ilgi gösterir. Falan filan. Erkekler için de durum aynı şekilde. Yani haset dediğimiz şeyde, kıskançlık dediğimiz şeyde aynı şey geçerli. Yani falanca işte şu malı almış, nasıl aldı, neyle aldı, benim niye yok, benim de olsun... Bunun gibi şeylerden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini uzak tutmak için, yani gönülleri selamette olsun, o az önce bahsettiğimiz büyük kimseler gibi. Yani Allah'ın takdirine teslim ol, insanlara karşı gönlün selamette olsun. Onlar hakkında kötü düşünme, olaylar mümkün mertebe hayra yor. Elinden gelebildiği kadar hayra yor, mazeret bul ve kötüye yorma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fe'il hoşuna giderdi. Yani hayra yormak hoşuna giderdi diye bildirilmiş hadiste. Dünyalık nimetler konusunda sizden daha kötü durumda olanlara bakın ve Allah'ın size olan nimetlerini takdir edin. Yani ham edin bundan dolayı, Allah'a şükredin. Din konusunda ise, dindarlık konusunda, ilim konusunda ise sizden daha üstün olanlara bakın ve kendinizi daha bir gayrete, yüce himmete yöneltin. Daha gayretli olun. Yani e, böyle bir denge sunmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam böyle tavsiye etmiştir. Yani gönül selameti gibi bir şey yoktur bu açıdan. Ama bunu e, yapmayan insan, yani bir nevi bül olmayan bir insan sürekli kalbi gamlıdır, kederlidir. Yani dünya işlerinden dolayı e, kazancıdır, şu bu. Yani gözünde hep dünya vardır. Diğer hadislerde buyuruldu gibi kimin e, iki gözünün arasında hedefinde gayesi olarak dünya olursa Allah Azze ve Celle onu fakirliğini gözünün önüne koyar. Ne yapsa yapsın işlerini toparlayamaz. Ona dünyalıktan kendisine yazılandan başka bir şey gelmez diyor. Kim de hedefine, gayesine, himmetine, ahireti koyarsa, ahirete yönlenirse himmete ahiret olursa düşüncesi Allah onun işlerini toparlar. Yani Allah toparlar. Senin bu konuda gönlün selamette olsun. Allah'a teslim ol. İnsanlarla didişme, bu konuda Allah Azze ve Celle'nin kaderiyle de didişme. Teslim ol, o zaman işte Allah senin işlerini toparlar ve dünya sana bol gelir. Ona kanaatkarlık verilir, gönül zenginliği verilir diye bildiriliyor. Başka bir hadiste de asıl zenginlik, gönül zenginliği buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu gönül zenginliği olmazsa, yani dar gönüllük olursa, zikrimizden yüz çevirenlere maişe danka. banka, Musalat deriz diyor ayette Taha suresinde. İşte bu dar geçim bu kapsama da girer. Yani insanın sürekli darlık hissetmesi. Ne yaparsa yapsın, ne kazanırsa kazansın. Hatta bolluk içerisinde olur ama bir türlü huzur bulamaz, rahat bulamaz, tatmin olmaz. Evet bunlar kişinin kendi elinde. Yani insanın işte ben Allah beni bu tabiatta yaratmış böyle bir şey yok. Yani bunlar değişebilecek, değişmesi gereken şeylerdendir. Bu yüzden şeriat Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine teslim olmayı. Bazı şeyleri e, emretmiş, işte hasetten yasaklamış. Mesela haset yani doğuştan gelen bir tabiat olamaz. İnsan bunu değiştirmelidir. Art düşünceler, gıybet, kin yani bunlar e, insanın kendi nefsiyle mücadele etmesi gereken konulardır. Bu sebeple bu e, yani kişinin günaha düşebileceği, bunun gibi zahiri ve batini, yani kalp amelleri ve ağzaların amelleri bakımından pek çok günahlarla muhatap olmaz söz konusu olduğundan dolayı, e, zahiren hatasız bir kulluk yapsa batinen, iç aleminde bazı kusurlar olabilir. Batinen, gönlü selamet içerisinde olsa zahiren bazı kusurlar olabilir. Öyle ya da böyle kusursuz hiç kimse yok. Bütün Ademoğulları hata edicidir. Hata edenlerin en hayırlarda da tevbe edenleridir, diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu bakımdan hepimiz hata eden kimseleriz. İstiğfar gibi bir kapı var, Allah'tan bağışlanma, dileme gibi. Günahları itiraf edip, Allah Azze ve Celle'ye acizini itiraf edip, işte amellerini İşte ben şunu yaptım, şöyle şöyle hayırlar işledim, böyle bir düşünceye kapılmadan, bilakis ben ne yapsam Allah katında makbul bir amel işlemeye kadir olamam. Eğer yapmışsam da bu ancak Allah'ın lütfuyladır diyerek ee, Allah'a karşı itirafkar bir şekilde istiğfar etmek bu gibi şeylerden de Allah'ın izniyle koruyacaktır. Yani hastalık, ateş bunlar e, yani insan başına gelen bunun gibi musibetleri mümin olan kimse, iman eden bir kimse bir ganimet bilmeli bu bakımdan. Yani bunu istemeyiz ama eğer başımıza bunlar geliyorsa bilelim ki bunlar... Bizim mutlaka kusurlarımız var. Biz kusurlu insanlarız. <gülüyor> Bildiğimiz veya bilmediğimiz kusurlardan dolayı bunlar bizim başımıza gelmiştir. Yoksa işte Allah durduk yere bize musallat etti değil. Bunu böyle bilmek lazım. Her halükarda bu bize bir temizliktir. Öbür tarafta daha büyük sıkıntı yaşamamamız için Allah Azze ve Celle'nin o yemin ettiği şeyin bu ayetteki yeminin gerçekleşmesi adına o tarafta gerçekleşmesi, burada e, bu gerçekleşsin diye. Evet sakınanların kurtulup zalimlerin kalması. 72. ayet. Sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Ummu Mübeşşir radıyallahu anh'a'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa radıyallahu yanında şöyle buyurdu. Allah dilerse Ridvan ağacı altında biat edenlerden hiç kimse cehenneme girmeyecektir. Hafsa radıyallahu dedi ki nasıl olur Allah'ın Resulü? Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. İçinizde hiç kimse yoktur ki cehenneme uğramış olmasın. Yani bu Meryem 71. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yani Hafsa radıyallahu bu ayeti delil getiriyor. Yani sen Rıdvan ağacında altında biat edenler cehenneme girmeyecek diyorsun ama Allah azze ve celle içinizde hiç kimse yok ki ya girmiş olmasın diyor. Allah Resul diyor ki, ondan sonraki ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Sonra Allah'tan sakınanları kurtarır, zalimleri ise orada dizüstü bırakırız. Yani ayetin devamını, 72. ayeti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona karşı delil getirmiştir. Müslim rivayet ediyor bunu. Abdurrahman bin Şeybeden Basra'da bu ayette geçen vrut kelimesinin anlam üzerine ihtilafa düştük. Bazılarımız Cehenneme mümin girmez derken bazıları bütün herkes cehenneme girer, daha sonra allah Teala içlerinden takva sahibi olanları oradan kurtarır diyordu. Câhür-ül-Nâ Abdillah radiyallahu ile karşılaştığımda bu durumu ona anlattım. Cabir radiyallahu parmağını kulağına götürdü ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duymadıysam şu kulaklarım sağır olsun. Vurut girmektir. İyi ya da facir yani salih ya da günahkar herkes cehenneme girecektir. Mü'mine ateş İbrahim Aleyhisselam'a olduğu gibi serinle selamet olacaktır. Öyle ki serinlikten dolayı cehennemden sesler yükselir. E, bu sesler yükselir demesi Ebu Said ve Ebu Ureyya gelen diğer bir rivayette. Ey mü'min çabuk geç, nurun ateşimi söndürüyor e, diye. Onu kastediyor Allah alem burada. Daha sonra Allah Teala takva sahibi olanları kurtarır. Zalimleri de orada dizüstü çökmüş halde bırakır. Evet, bunu hasen bir isinatla hakim, müstedrekli Ahmet, şuab-ı Behaki Ab bin humeyt, hakimüttirmizi nevadirül usulde rivayet etmişlerdir. Ee, Katade dedi ki, cithiyya kelimesi dizler üzerine çökmüş halde demektir. Evet, Allah izin verirse 73. ayet ve devamı bir sonraki derste muhtemelen tamamlarız bu sureyi. Hocam burada dediniz ya herkes cehenneme girecek diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisini nasıl anlamalıyız? Ümmetimden 70 bin kişi sorgusuz sualsiz cennete girecektir. Onların azapları diyor dünyadayken işte felaketler vesaire onları sayıyor. Nasıl anlamamız lazım? İşte aynı şekilde. Yani sırat köprüsünden geçmeyecek kimse yok diye anlamak lazım bu, bu ayeti. Şimdi, şimdi tamam sırat sıralım cehennemin üzerine kurulmuş. Bu anlamamız lazım ama orada diyor ki cehenneme girecek diyor. Evet. Ya da görecek evet. diyebilir miyiz buna? Girecek. Yani Cabir <gülüyor> radıyallahu anh bak açıkça Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan aktarıyor bunu. İyi ya da facir herkes girecek. Fakat mümine ateş İbrahim'e serin selamet olduğu gibi senin selamet olacak diyor. Yani e, ondan bir etkilenme olmaksızın yani bu bizim için kaybolan bir mesele. Ama e, bildirilen şu, cehenneme sırat kurulacak, cehennemin üzerine bu onun içinden mi geçiş olacak, üstünden mi geçiş olacak bilmiyoruz. Ama öyle ya da böyle cehenneme girecek herkes ve mümin olanlar, Allah'ın dilediği kimseler bu ateşten hiçbir e, isabet almadan geçecek. Bir kısmı biraz isabet olarak geçecek, bir kısmı sürünerek geçecek, bir kısmı da düşecek şeffaatte ondan sonra onlar için olacak zaten. Hocam burada soğuksuz, susuz, susuz demez. O minareci sesleniyor cennete gideceklere. Yani cehennemi görecek diye bir şey yok diye ifade yok derlerdi. O o ayrı bir şey. de. Sonuçta yani cenn, e, cennet girmeden <gülüyor> yani cehenneme girmenin nefyedildiği şeyler var. Şu şey olduğu gibi mesela Hafsa Radyolarım sordu. Tıdvan biyatına katılanlar cenneme girmeyecek ifadesinde olduğu gibi. Yani burada e, has ve umum şeyi var. Yani girme herkes hakkında geneldir fakat e, etkilenip etkilenmeme iman ve küfre göre değişiyor, fıska göre değişir. <gülüyor> Olsun Allah birşey. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşadenle ilahilen la ve estağfurke ve tuvaletik.